Evet. şeytanın sabiler için kurduğu tuzaklar ve onları oyuncak hale getirmesi kardeşim sabiler geçmiş ümmetler içinde gerçekten büyük bir ümmettir ve onların din ve mezheplerini tespit bakımından tarihçiler hayli güçlükten karşılaşmışlar bir takım ihtilaflara düşmüşler şüphesiz her bir tarihçi kendisine ulaşan ve kendisince tespiti mümkün olan kadarıyla bilgi vermek durumunda kalmıştır. Sabiler Kur'an-ı Kerim'de de işaretlendiği veçileyle iki büyük kısma ayrılırlar. Birinci kısma giren kafirlerdir. Yüce Rabbimiz onlarla ilgili bir ayette şüphesiz iman edenler Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler bunlardan kim ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, iyi bir iş yaparsa Elbet onlara Rab'ları katında mükafat vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir diyor Bakara 62'de. Böylece Yüce Rabbimiz onları dört büyük ümmet arasında zikretmiş bulunuyor ki bu dört ümmetten bir kısmı mümin olup necat bulacak kimselerdir. Diğer bir kısmı da kafir olup felak bulacak kimselerdir. Bir diğer ayetinde de Yüce Rabbimiz onları çoğunluğu böyle olan altı ümmet arasında zikretmiş ve müminler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Müşrikler Allah'a kıyamet günü bunlar arasında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Her şeyi bilicidir diye Haç 17'de bildirmiştir. İşte bu ayetinde de Yüce Rabbimiz onları altı ümmet arasında zikretmiş. Şüphesiz bunlardan ikisi kitapsız ve peygambersiz iki ümmettir. Bir topluluktur. Bunlardan birisi mecusi, diğeri de müşriktir. Bunlar, mümin ve said olanları, kafir ve şaki olanları diye iki kısma ayırmak mümkün değildir. Çünkü bunların hepsi kafirdir. O halde aradaki fark şudur. Bu ayet ayeti fasıldır. Onlar hakkında kıyamet günü hüküm verileceğini bildirmektedir. Bundan önceki ayet ise ayeti vaat idi. Cennet ve mükafat vaadi ile ilgili bulunuyordu. Cennet ve mükafat vaadi ile ilgili ayette ise Yüce Allah hepsi kafir olan ve cennetlik ve cehennemlik diye iki kısmı ayrılması mümkün olmayan iki topluluğu yani mecusilerle müşrikleri zikretmedi. Sahabeleri ise her iki de zikretti. Demek ki onlardan hem cennetlik olan var, hem de cehennemlik olan var. İlgili bu iki ayetten anlaşılan husus, elde edilen bilgi budur. Sabiler aslında Allah'ın halili olan İbrahim Aleyhisselam'ın kavmiydiler. İbrahim Aleyhisselam onları tevhid dini demek olan, Hanefi dinine davet etmiş. Onlar o sıralarda Harran'da yaşıyorlardı. Çünkü Harran onların öz yurduydu. Bunun için kendilerine Harraniler de denilmektedir. Sabiler iki kısım iki zümre halindeydi. Bir kısmı Hanif yani tevhid ehli. Bir kısmı ise müşrik idi. Müşrik olan zümre yedi yıldıza tazim eder. On iki burcu da aynı ilgi ve tazimi gösterirlerdi. Gerek bu yıldızlar için, gerek 12 burç için, ayrı ayrı heykeller yapıp, tapınaklar tesis etmişler. Bilhassa yedi yıldızdan her biri için, çok büyük heykeller yapmışlar. Özenle onlara tapmışlardır. Onların en büyük tapınakları, bu yıldızlar adına yapılmış heykellerin, bulunduğu tapınaklarıydı. Hristiyanlar için kiliseler, Yahudiler için havralar neyse, onlar için de bu tapınaklar o kardeşlerim. Güneş için, ay için, zuhre için, müşteri için, merih için, utaret için ve zuhar için büyük heykelleri vardı. Ve çok önem verdikleri bu tapınaklarda bu heykellerden her biri için özel ibadet tapınma şekilleri, özel dua ve münacatları vardı. Adı geçen yıldızları temsilen yaptıkları bu heykel ve putlara ayrıca kurban da sunarlardı. Onlar hem bu yıldızlara tapınmak suretiyle günde beş adet namaz kılarlar, hem de Müslümanların namazları gibi beş vakit namaz kılarlardı. Sabilerin bir kısımları Ramazan ayında oruçta tutarlar, kıldıkları beş vakit namazlarında Müslümanlar gibi Kabe'ye dönerler, Mekke'ye Haremi i şerif olan hürmetleri de büyüktür. Hacca inanırlar ve yaparlar. Ölmüş hayvanı, kanı, domuz etini haram sayıp yemezler. Müslümanlıkta yakınlık sebebiyle nikah edilmeleri, haram olanları nikahlanmasını haram sayarlar. Bağdat'ta devletin ileri gelenlerinden bazıları bu mezhepteydiler. Mesela Hilal bin Muhassin el-Sabi onlardan biriydi. Evet. sabilerin dinlerinin aslı kendi iddia ve sözlerine göre alemde mevcut olan bütün dinlerin ve mezheplerin en güzel taraflarını alıp ona göre amel etme kötü taraflarında bırakıp uzak durmak imiş halde sözde ve işte böyle davranmayı bir fazilet sayarlardı onlara sabiler denilmesinin sebebi de aslında budur çünkü sabi demek harici demektir ki diğer insanların takip ettikleri din ve nizamların dışında bulunmaktadır. Onlar da zaten böyle yapıyorlar. Hiçbir dini kaynak almamak suretiyle alemde mevcut olan bütün dinlerin dışındadır. Onlar ancak kendilerince hak ve güzel gördükleri şeyler almışlar. Onları kendilerine din edinmişler. Allah onların şerlerinden bu ümmeti korusun bizlerin de böyle pisliklere düşmesinden Rabbim bizi böyle buyursun evet gazetelerdeki o burçları falan şimdi daha iyi anladınız değil mi nerelerden geldiğini evet kardeşlerim şeytanın dehrilere kurduğu tuzak ve kendilerini bir oyuncak haline getirmesine bakacak olursak şeytan, dehriler içinde amansız tuzaklar kurmuş ve onları oyuncak haline getirmiştir. Bu da dinen, dinler ve mezhepler tarihi bakımından bilinen bir husustur. Kainatının, kainatın yaratıcısını mutlak inkara dayanan ve başlıca iki grubuyla bilinen dehrilerde gerçekten insanlığa ve şu dünyamızda büyük bir bela olmuşlardır. Dehriler, bütün kainatı bir yaratıcı olmaksızın düşünen, yüce yaratıcıyı inkar eden, Kur'an-ı Kerim'de bize anlatıldığı gibi, onlar dediler ki, ne varsa ancak dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz, yaşarız bu kadar. Bizi zamandan başkası helak etmiyor. Fakat onların bu hususta hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece zannediyorlar. Zanna uyuyorlar diyor. Casiye 24'te Rabbimiz. İşte bu ayet-i kerimede de görüldüğü gibi onlar kendilerini dehre yani zamana nispet ettikleri için dehriler diye anılırlar. Böyle zannediliyorlar. Zan ve mehi, vehim içinde yaşıyorlar. Allah onların şerlerinden korusun. Onlar belli başlı iki kısma ayrılmaktadır kardeşlerim. Birincisi bunlar Allah'ı doğrudan doğruya değil de dolaylı olarak inkar ederler. Ve şöyle derler. Yüce yaratıcı felekleri hareket ettir. Eder bir şekilde yarattığı zaman onların hareketinin şiddet ve suratinde kendisi de helak oldu. Haşa. Çünkü o onları yarattıktan sonra zapt edemedi ve onların bu derece şiddetle hareketine engel olamadı derler. İkincisi ise eşya ve kainatın bir başlangıcı yok. Eşya sadece kuvveden fiile çıkar. Fiile çıkmadan önce de bir kuvve vardır. Eşyanın tekavvunu, varlıkların varlık haline gelmeleri hep kuvveden fiile çıkmasıyla olur. Eşyadan bir şey kuvveden fiile çıktığı zaman bütün terkibi ve teferratı ile kendi zatından kuvvesinden meydana çıkar. Yoksa başka bir şeytan meydana gelmez, eşyanın ayınları kuvve ve zatları ezelidir demişlerdir. Bunlar da saçmalamış ve müşrik olmuş dinden çıkmışlardır. Ne dehrilerin inkar ve zanları ne de feylozofların felsefe ve nazariyeleri onları İslam'ı manadaki iman ve tevhidden zerre kadar ayıramamıştır. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Dünyamızdaki bütün kötülüklerin ve belaların sebebi olan üç büyük manevi ve fikri hastalığa bakacak olursak kardeşlerim. İnkar hastalığı, şirk hastalığı, peygambere muhalefet hastalığı. Peygambere muhalefet onun getirdiği dine veya onun o dinin esaslarından birine muhalefet veya onu inkar şeklinde ortaya konulmasıdır. İşte bu üçü gerçekten beşeriyetin çektiği bütün sıkıntı ve kötülüklerin anasıdır kardeşlerim. Her nevi şerrin kaynağıdır ve her türlü batıl inanış ve zihniyetlerinde temel illetidir. Dinsizlik, batıl inanış, ve bidat kabilinden olan bütün fitne ve belalar ancak bu üç büyük bela ve hastalıklardan çıkıp yayılmıştır. Allah bizi de bizden sonra kıyamete kadar gelecek neslimizi de bu belalardan korusun. Kardeşlerim bu üç büyük bela zamanla bazı filozoflara ve belli felsefe gruplarına da sirayet etmiştir. Fakat bütün felsefeyi ve felsefecilerin hepsini tesir altına almış da değildir. Çünkü bu zihniyetler felsefenin gereği ve neticesi de değildir. Çünkü aslında felsefenin manası muhabbetül hikme yani ilim ve hikmet sevgisi demektir. Filozof da ilim ve hikmeti seven zat demektir. Çünkü fila seven sofada hikmet manasına gelir. Hikmet iki kısımdır. Hikmeti kavliye, hikmeti fiiliye. Hikmeti kavliye hak, hikmeti fiiliye de fiili sevap demektir. Yani hak ve doğru olanı bilmek kavli hikmet, hak ve doğru olanı işlemekse fiili hikmettir. Fakat felsefi gruplardan her birinin kendine göre bir hikmet anlayışı vardır ve o hikmet dediği şeye bağlı kalmaktadır. Şüphesiz bu gruplardan hikmet anlayışı en sahih olanlar peygamberlerin Yüce Allah'tan getirdiği hikmet anlayışına en yakın olandır. Esas hikmet peygamberlerin getirdiği ve ümmetlerine talim buyurduğu hikmettir. Yüce Rabbimiz Davut Aleyhisselam hakkında biz ona hikmet ve güzel ve açık konuşma verdik diyor. İsa Aleyhisselam hakkında ona kitabı hikmeti, Tevrat'ı İncil'i öğretecek buyuruyor. Yahya aleyhisselam hakkındaysa ve ona çocuk iken hükmü, hikmeti verdik diyor. Aleyhisselatü vesselam hakkındaysa ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah'ın sana olan lütfu gerçekten büyüktür. Allah dilediğine hikmet verir. Kendisine hikmet verilmiş olan kimseye çok hayır verilmiştir bunu ancak akl Selim sahipleri düşünüp anlarlar demiştir evet kardeşlerim peygamberlerin getirdiği hikmet faydalı ilmi ve sahih salih salih ameli içinde bu salih ameli içine alan ve hak olan bir hikmettir çünkü hak dini ve hak din yoluyla Allah'a ulaştırır Allah'a ulaştıran yola hidayet eder. Hak inancı, hak sözü ve hak olan işi verir. İşte kardeşlerim bu ilahi ve Rabbani hikmeti Yüce Allah zaman zaman gönderdiği peygamberleri arasında kısım kısım göndermiştir. Fakat son elçisi aleyhissalatü vesselam ile herhangi bir taksime uğratmaksızın toplu olarak göndermiştir. Çünkü ahir zaman peygamberi son peygamber olması hasebiyle güzel ahlakın eksiğini tamamlayıcı olduğu gibi hikmetin de tamamını getirmiş ve tas tamam olarak tebliğ buyurmuştur. Ve işte bunların hepsi onun eşsiz ve ebedi mucizesi olan metnin tamamını içerir. Tamamını verir. Ta ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den beri dünyada var olan bütün sahih hikmetler bir araya toplansa da Ali ve vesselam ile gönderilen hikmetin yanına konulsa denizden bir damla mesabesinde kalır. Hikmetin tamamı Ali Siratü vesselama indirilen hikmettir. Hakiki ve kamil manada hikmet Kur'an'da mevcut olan ve aleyhissalatü tarafından okunan hikmettir. Buyurun. Evet. Rabbimiz subhanahu ve teala ey ehli beyt, ey peygamberin ev halkı, Allah sizden kiri giderme ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Sizin evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın şüphesiz Allah latiftir habirdir diyor Ahzab 34'te felsefe hikmet sevgisi demek olduğu gibi feylezof da hikmeti seven hakim adam demektir binaenaleyh felasife denilince de hikmetle iştigal eden hikmeti seven kimseler anlaşılmaktadır hmm. çünkü feylezof ismi ismi cinstir böyle bir sınıfı hatırlatır. Yoksa bir özel isim değildir. Tanımayan kimselerin özel adı gibi olmuştur. Ama maalesef son zamanlarda felsefe, peygamberin getirdiği dinleri tanımayan kimselerin özel adı olmuştur. Bu doğru değildir. Fakat doğru olmamakla beraber birçok kimseler bunu böyle zannetmektedir. Din ve diyaneti bir tarafa atarak, Sırf kendisinin aklının iktizasınca hareket eden bir kimse nasıl olur da kardeşlerim hikmet sever olarak kabul edilir? Hele son zamanlarda felsefesi deyince meşhur aristoya tabi olanları hatırlar olmak hiç doğru değildir. Evet. Felsefe bakımından kendi zamanının en büyük alimi bulunan Ebu'l-Velid İbnü'ş dahi şöyle tespit etmiş ve birçok meseleleri zikretmiştir. Mutezile, Eşari birçok kollar ortaya çıkmış. Akıllarına ters düşen, anlayamadıkları şeyleri hep tevil'e gitmişlerdir. Aciz düşmüşlerdir. Allah'ın vasfettiği bir şeyi kendi akıllarına göre yormuşlardır. Allah onların şerlerinden bizi korusun.